...kanağını verdiği... ...kadına verdiği değer... çocuk çocuklar buraya, çabuk çabuk çabuk gelin... ...kadına verdiği değer... ...der ki sen... E, ...kul değilsin, mahbussun... ...sen yaratan, yaratan... ...yaratılan değilsin... ...yaratansın... ...burada... ...Az. Mithat Bahari Hazretleri de buna... E, ...daylıktan... Şöyle bir şiir yazmış Ey Mümin sultan Allah değilsin ama Oğlun gibi bir nur ilahi yarattın Onu biz buraya yazdık Bir leva halinde astık Şimdi toprağı bol olsun Böyle yoboz bir imam Sen tut buradan kaldır at Şurada bulduk Şu arkadan atmış Yeniden geldik taktık, taktık. Bir iki sene sonra tekrar gördük. sıfıra kadem azmış. Şimdi Allah kısmet ederse ona yazdıracağız, yine buraya takacağız. Memnun Suhtan, şey, Mevleviliğin Hz. Mevlana'nın kadına verdiği değer. Kadın, erkek bir elmanın yarısı, bir küçük bir kanarda biri olması, biri olması. Mevlevilik bu. O şey hocam ka Burada küçük bir kamera var. Yani memnun burada Burada Kanaman Beyler işte Kelibe Aile dedi. Evet. Memet burada. Memet Beyle buradaki gönçüler kendi şey. Bu şey sonra Dergâh'ta, çarşıda, pazarda Küçükçe konuşacak diye Mehmet Bey. Bir de affedeyim hocam, bir şey de sizlere çuturacağım. O bu çok enteresan bir mimari var. Şimdi affedeyim, ona bakalım. De.